bir elem neşrah ve kesret suresi beslemeydi. Kulhu Allahu Ahad esmeleyle Fasih-i Şerife Maal Besmele. Üçer salavatı Şerife أَلَمْ إِنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله Allahü Aalá, Aleyhü Aalih Vaceppih İsmâ'în Ta'bi'nât Taahhibin. Eyuzbillah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Kullu Allahu ahd. Allahu Cemad. Lam yelde, lam yulad. Ve lam yekullahu kusûn Allahu ekkar. La Allah ekkar. Allahu Ekber ve lillâhil amd Bismillahirrahmanirrahim Kul euzi bi rabbil kalakı Min şerri ma khalakab Ve min şerri zâsıkın İzâ ve Ve min şerri nefâsâti Fil ukad Ve min şerri hasibin İzâ hased Allahu Ekber La ilahe illallah. Allahu ekber, ilallahu ilham. Bismillahi al Kul-Allah, girapin nas, menikin nas, ilahin nas. Min şabn el-vasas, el-qan fi sudurin nas, min al-jinneti ve nas. Allahu ekber, ilallahu ilham. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil l-Rahim. Rabbi al-Alemin. Al-Rahman er l-Rahim, Malik ve İyakat nesta'în. staeen İhdin asrarı al-mustaqim asrarı al-ladina en amta alayhin بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه تدل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ففي الآخرة هم يوقنون Ula'ike ala huden mir rabbihim ve ula'ike hunul muslimun Ameen billahi sadakallahu alazim subhana rabbiyal aliyyil a'lal bihab elhamdulillahi hakka hamdihi nahmeduhu bi jami'i Fes salatu ve selamu ala hayre halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmit din. emma ba'du fe ya Rabbena ya Rabbena acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi hayratu hasenatımızı, hatm-ı haci gazımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan iki adet hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i bir adet 4444 adetlik salat-ı tehriciyeyi sahip ibadet ve saatlerimizin zikri tesbihatımızı, hayrat ve hasenatımızı lütfun ve keremine kabul eyle ya Rabbi. Bu ibadetlerimizi senin rızana ermemize, rahmetine nail olmamıza vesile eyle ya Hasul Hasıl olan ücurun ve sübatı ya Rabbi, evvela ve hasreten Efendimiz Peygamberimiz muhammed Mustafa aleyhi ehber-i saravat ve teslimat hazretlerine arz ve hide ve hediye eyledik, vasıl eyle ya Peygamber efendimizin Sevgisine, iltifatına, şefaatine, rızasına, teveccühine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, alinin, ashabının, etfaının, ahbabının ve sadat ve meşayit-i ruk ve cümle evliya Allah'ın beldemizde Metfun Yuhşah Aleyhisselam'ın Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Nisari Hazretlerinin ve Sair sahabe Kiram'ın, Salihlerin, Evliya Allah'ın, Velilerin, Fatihlerin, Gazilerin, Mücahitlerin, Şehitlerin ruhlarına hediyetik ettik vasıl ya evet. Hocamız Muhammed Zahid-i Gümüşhane'li Ahmet Siyahdin, Efendimiz Hazretlerine, İskender Paşa'nın ruhuna ve Cümle Hayratu Hasela sahiplerinin ruhlarına ayrı ayrı ve bu hatimleri indiren kardeşlerimiz kimleri düşünerek kimlerin ruhları için okunuşlarsa onların ruhlarına hasreten hediyeledik vasıla Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, geçmişlerinin, ecdad-ı ceddatının, akraba taallukatının, yaranının, ihvanının, evladının, zürriyatının, kimle müminin muahhit, geçmişlerinin ruhlarına ayrı ve hediyeledik edildik vasıla eyle Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını şehidiyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle Ya Rabbi. Makamlarını ala, derecelerini yüksek eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Nurlarını, sürurlarını ziyade eyle Ya Rabbi biz yaşamakta olan şu mümin kullarına da Ya Rabbi tevfikini rafikeyle. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle. Bize dinde ve dünyada ve ahirette afiyet nasip eyle. Her türlü belalardan, sıkıntılardan, üzüntülerden, elemlerden, kederlerden mahfuz eyle. Yolunda daim kaim eyle. Ya Rabbel Alemin, şeytanın ve nefsin fitnelerine uğramayanlardan eyle. Ahir zamanı fitnelerine, dünyanın çeşitli aldatıcı güzelliklerinin aldatmalarına, yanıtmalarına kapılmayanlardan eyleyler. Sevdiğin, razı olduğun zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim olan kullarından eyleyarak. Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına en güzel tarzda uymayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar ediyoruz. Onun sünneti senin bizi ayırma ya Rabbi. Sünnetini ihya evleyip şehit sabahları kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahruz eyle. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim, ümmet Muhammed'e hüsnü hizmetle hadim kullarından eyle ya Son nefeste imanı kamil ile Kur'an-ı Kerim ile rızan üzere sevdiğim bir kul olarak Buyurun beraber diyelim. Eşhedü en zâ ilâhe illâllâh ve eşhedü ennem muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye şu can emanetimizi sana teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. <gülüyor> Kabirimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Bahşer günü bizi arşının gölgesinde gölgelendi ya Rabbi. Defter divanı açıp, Hesaba çekip bizi mahcup etme Sıratı yıldırım gibi geçenlerden eyle ya Rabbi. Habibi edibine, fildevs-i komşu eyle ya Rabbi. Rıdvan ı ekberine vasıl eyle ya Rabbi. Cemalini gören kullarından eyle ya Rabbi. Selamına masal olan kullardan eyle. Bir hürmeti Kur'an-ı Azim ve bir hürmeti salafat-ı şerife ve bir hürmeti hatmi hacegan-ı şerif ve bir hürmeti esrar-i suratil Fatiha. Allahümme sallelesin ya soruların cevapları. Biz ders almak istiyoruz. Fakat eşim belli bir süre gelemiyor. Dağlarınızı bekliyoruz. Tamam. Ders alanına ders veriyoruz. Çünkü gitmek isteyenler sıkışmasınlar. O gelemeyenlere de kabul ettiğimizi söylerseniz, Kabul ettik. Onlar da şu vazifeleri yapsınlar. Önce beraber istiğfar edelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-Azim el-Kerim el-Rahim el-Vezi la ilahe illa hu el-hayyye el-kayyume ve etubu ileyh Rabbi la ilahe illa ente khalakteni ve ana abdüke ve ana ala ahdüke ve va'düke mesadatü euzü dike min şerr ma sanatü ebu bin nimetike aleyye ve ebu la illa ente Allah Teala Hazretleri tevbelerinizi, tevbelerinizi kabul eylesin. Geçmiş günahları silsin. Bundan sonraki ömrümüzü günahlara, haramlara bulaşmadan geçirmeyi nasip etsin. Yolunda daim zikrinde kaim kullar eylesin. Devamlı abdestli gezeceksiniz. Bir, her gün zikir vazifelerinizi yapacaksınız. 2 üzerinizde namaz, oruç, ibadet borçları varsa onları parça parça ödemeye başlayacaksınız. Üç, kul hakları varsa onları sahiplerine vereceksiniz zikri yapacağınız zaman abdestli olarak kıbleye doğru oturursunuz. Evvela 25 defa estağfurullah diye başlayın. Sonra bir Fatiha, üç günü okuyup bunları Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimize hediye edin. O mübareklerin şefaatlerini talep eyleyin. Sonra rabıtayı mevk yapın. Yani ölümü, ölümden sonrasını, dünyayı, ahireti, mahşemi, kıyameti, sıratı, cenneti, cehennemi, mizanı düşünün. Cennete girenlerin sevincini, cehenneme düşenlerin ızdırabını Göz önüne getirin. Nefsinize deyin ki ey nefsim, aklını başına toplula hayatı verimli geçirmeye bak. Fırsatı elden kaçırma. Cenneti kazanmaya çalış. Cehennemden kendini kurtarmaya bak. iyi kul olmaya çalış ki ahirette başın derde girmesin diye kendine nasihat edin. Bu ne? Buna rabıtayı mevt yapmak derler. Ölümü iyice kafasında düşünüp, canlandırıp efendim nefsine şey yapmak, nasihat etmek. Bu ne kadar güzel olursa, feyzi insan o kadar çok olur. Efendim, o kadar nuru çok olur. Kalbinin pası gider. Gafletten uyanır. Allah'ın istediği bir kul olması mümkün olur. Sonra rabıtayı -e mürşid yapacaksınız. Bizimle irtibat kurup gözünüzü kapayıp, gönlünüzü gönlümüze bağlayıp, hocalarımızla beraber bizi karşınızda düşünüp gezecek olan kıyızat-ı ilahiye multazır olacaksınız. İnsan mürşidine rabıta yaptığı zaman, o Evliyaullah Allah büyüklerimizin kemalatı füyüzatı bu rabıta vasıtasıyla onun gönlüne gelip, içi dışı nurlanır, feyizlenir, yaptığı ibadetin faydasını görür tadını alır ve seyri sürükünde de ilerler bir zaman sonra rabıta-ı mevki yapa yapa fenafi fişşeh makamına erer sonra fena resul makamına gelir sonra fena fiillah bulabilir. O bakımdan rabıta-ı de güzelce yapın 2- Sonra başınızı kalbinize eğip kalbinizi göz önüne getirin. İnsanın kalbi iç alemi. O iç aleminizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Boyun yıkıp Allah'ın Teala Hazretlerine niyaz edin. Deyin ki, Ya Rabbi ben senin iyi kulun olmak istiyorum. Ama eksiğim, kusurum, kabahatim çok onu da biliyorum. Beni affeyle, mağfiret eyle. Tezrikini refik eyle. Yardım eyle de ben de senin sevdiğin, razı olduğun kullarından olayım diye Allahu Teala Hazretlerine o sizi görüyor ya, her yerde hazır ve nazır ve şah zamanınızdan size yakın ya, böyle münacaat eyleyin. Elbette Allah dua edilmesini seviyor, duanıza cevap verecek diye. Ondan sonra o sevinçinin zikrinizi yaparsınız. Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilerek. Evvela zikir olarak yüz estağfurullah çekin. Sonra yüz la ilahe illallah çekin. Sonra bin defa Allah Allah diye lafz-i celali çekin. Her yüz defasında ilahi ente vaksudi ve radake matlubi demeyi unutmayın. Sonra yüz defa Efendimiz'e salavat-ı şerife getirin. Sonra yüz defa da gulüvallah ahad-ı şüresini okuyup 5 çeşit yapın. Şimdi ilk girenlere tavsiyem bu zikirleri böylece yapmaya devam etmeleridir. Bunları yapa durun. çok olsun. Bir de zikri kalbiye devam edin. Onu söyleyeyim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi buyurun sizler de söyleyin. Allah şahit olsun. La ilahe illallah Allah Allah Allah Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzü yumun, dilinizi damağınıza dayayın. Allah demeyi içinizden sessiz olarak yapmaya gayret edin. Düşünürmüş gibi. Allah mübarek etsin. İnsanın böyle içinden sessizce Allah demesine zikri kalbi derler. En gizli zikir budur. Yüksek sesle Allah demek olabilir. Zikri cehri. Hafif sesle Allah demek olabilir. Namazdaki surelerin kendi okuduğumuz gibi. Bu da olabilir. Ama bir de zikri kalbi vardır. Bir de zikri kalbi vardır. O da sessiz, sedasız efendim içinden kalbinin Allah demesidir. O da en kıymetli zikirdir. Bunun sevabı 4 milyon 900 bin oluyor yapılan hesaplara göre birkaç defa izah ettim. Bu kalbiye yolda, işte, gecede, gündüzde müdavim olup bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur. Onun için sünneti i kendinize şiar ve rehber edinin. Efendimizin sünnet-i yolunda yürüyün bilatlara sapmayın daima o yolda yürüyün sonra vazifelerinizi iyi bir Müslüman olarak muntazam yapmaya dikkat edin namazları cemaatle kılarsanız sevabının 27 kat fazla oluyor camide kılın kadınlar evlerine kılınca sevabı çok olur sabah namazından sonra Efendimiz camide oturup fikirle Kur'an'la meşgul olmayı severdi Siz de oturup evrad-ı şerifemizi okuyun İşrak namazı kılın, kerahat vakti çıkınca. Çok sevabı vardır. Sabahla öğlenin arasında duha namazı kılın. Çok sevabı vardır, dört sekat. Akşam namazının arkasından evvabin namazı kılın. Çok sevabı vardır. Yatarken taze abdest alın, dört sekat namaz kılın. öyle yatın. Çok sevabı vardır. Bütün gece ibadet etmiş gibi olursunuz. Geceliğinde uykunuzu bölüp, abdest alıp kalkın. Tehcud namazı kılın. O da çok sevaplıdır, dualarınız duaların makbul olduğu zamandır. Bunu tavsiye ederiz. Beş vakit farzdan ayrı sevaplı beş tane namaz. İşrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, gece namazı, teheccüd namazı olmak üzere. Bunlar hadis-i şeriflerde olan namazlardır. Tavsiye ederiz. Pazartesi, perşembe oruçları, sahib efendim şeyler, nafile sevaplı oruçlar, kandillerde, ramazanda, eyyam-ı bizde okunan oruçlar. Bunları tutarsınız. Cihad edersiniz. Allah'ın sevaplı olduğunu bildirdiği hayırı, hasenatı, mali hizmetleri, dilinizle İslam'ın yayılması, öğrenilmesi, öğretilmesi için gerekli gayretleri gösterirseniz, sevaplarınızı arttırmaya gayret edin. Sevaplı işlerde gayretli olun. Günahlardan kaçınma dikkat edin. Takva ehli olun. Haramlara, günahlara karşı çok dikkatli, titiz bir şekilde, efendim sakınma ve çekilme içinde olun. Bulaşmayın. Allah-u Teala Hazretleri haramlardan sakınan takva ahli kulları çok sever ve çok yardımcı olur onlara. O yardımı elde edin. Sonra ahlakınızı güzelleştirin. İşin aslı, esası öğrendiklerini uygulayıp iyi bir kamil insan olmaktır. Tatlı dilli, güleç yüzlü, adaletli gömer Allah'ın sevgili bir kulu, sevgili huylara sahip bir kulu olmaya gayret edin. Şimdi her biriniz bir Fatiha üç kulu Allah'a duyun. Rahman ve Rahim. İnnellezine Allah. Yedullah feuka eydihim. Fe men ala bima Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimize beyat edip ona tabi olan insanların Allah'a beyat etmiş olduğunu ecrinin sevabının çok olduğunu bu ayet-i kerimede bildiriyor. Peygamber Efendimiz'e beyat etmişlerdir o zamanın Müslümanları sahabesi. Peygamber Efendimiz'den sonraki insanlar da o zamanın halifesine Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e, Ömer Osman Ali Efendimiz'e beyat etmişlerdir. Ondan sonra Evliyaullah Hazretlerine, pirlerimize, müşşitlerimize beyat edilmiştir. Zamanımıza kadar bu gelmiştik. Şimdi sizde tarikata girmek çalışması, söz vermesi manası bu. Sizde bize beyat etmiş oluyorsunuz. Ama bu bize beyat demek değildir. Aslında Allah'a söz vermek, Allah'ın yolunda gitmeyi istemek demektir. Bunun ecr sevabı çoktur. allah Teala Hazretleri tabii iyi kul olmak isteyen, yolunca yürümek isteyen, kendisini seven, kendisini zikreden, nefsini ıslah eden kulları sever. Onun için doğru bir yola girmiş oluyorsunuz. Ecri azim size de nasip olur. Ama insan Allah'ın yolunda gayret göstermezse, yoldan saparsa, şeytana uyarsa, nefse kapılırsa, o zaman da felaketlere, cezalara uğrar. Allah-u Teala Hazretleri istikametten ayırmasın. Gece şeytana uydurmasın. Kur'an yolunda, Resulullah'ın sünnetine uygun, Allah'ın sevdiği bir kul olarak yaşamayı nasip etsin. Tarikatın esrarını, inceliklerini öğrenip, arif ve Kâmil, aşık sadık, has halis kullar olmayı nasip etsin. Ahlakınız güzel olsun. Allah'ın sevdiği kul olmak derecesine Allah sizi çıkartsın. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp, cennetiyle, cemaliyle, işeref eylediği insanların cümlesine girmenizi, iki canda bahiyer olmanızı nasip eylesin. Hayırlı mübarek olsun. El-Fatiha. çeşitli çok bir yön soru var. Soru sahipleri kalabilir, ötekiler gidebilir. Dinlemek isteyenler dinleyebilir. Ben de sıhhatim el verdiği müddetçe yani şeye devam edeceğim, cevaplandırmaya dikkat devam edeceğim yapabildiğim kadar. Evet, Maraş'taki o kimselere de söyleyin, kabul ettiğimi Allah razı olsun. Şimdi birisi soruyor, diyor ki Türkçe maali, Kur'an-ı Kerim maalleri çok hangisini alalım? Biz dergimizde Hasan Basri Hoca merhumun mealini verdik. Hediye olarak, dergilerimizin hediyesi olarak. Çünkü açıklamaları ciddi ve dipnotları vardı ve titiz bir şekilde hazırlanmıştı. Güzeldir. Onu beğeniyorum. Ahmet Davutoğlu hocamız büyük bir alimdi. Allah rahmet eylesin, sevdiğim bir kimseydi. Onun bir maali var baktım ötekilere nispetle oldukça güzel. Fakat ben meal okumaktan ziyade iyi bir tefsir okumanızı tavsiye ederim. Çünkü mealden meal, anlamanız gerekli manaları tam çıkartamazsanız yanlış şeyler düşünür, aklınız yanlış yerlere kayarsa o zaman vebal bile olur. Onun için meal çok kısa olduğundan, kısa sözü herkes anlayamadığından meal değil de tefsir okumanızı tavsiye ederim. Elmalı Muhammed Handi yazır. Ömer nasıl Bilmen Hoca, İbn Kesir tesiri gibi tesirleri okumanızı tavsiye ederim. Rüyasını anlatıyor birisi. Efendimiz'i gördüm, yüzünü göremedim, elini uzatmıştı. Yüzünü görememesi Peygamber Efendimiz'le rüyada görüp de yüzünü görememesi Efendimiz'in sünnetine tam uymadığını gösteriyor. Elini tutmuş. Elini tutunca da içip, ışık gibi bir şeyin içine aktığını görmüş. Demek ki Efendimiz'e bağlılık şeyi olmuş oluyor. Efendim bu rüyası gereği olarak şu bizim tarif ettiğimiz dersleri yapsın ve tasavvuf zikirlere efendim devam etsin. Beyim hacca gitmiş biri. Fakat namaza dikkat göstermiyor. Rüyasında da çok uçtuğunu görüyor. Bu rüyaya itibar edilir mi? Şimdi uçmak meziyet değildir. Yani rüyada uçabilir insan. Çünkü rüya başka bir şey, başka bir alem. Uçmak mertebe değildir. Yani rüyada uçuyor görülükler. Sinek de uçuyor. Sinek de uçuyor. Ama sinek kıymetli bir mahluk değildir. Sivrisnek daha muzur bir mahluktur hele. Mesela kuş da uçuyor, karga da uçuyor. Bu uçmak bir şey ifade etmez. En büyük keramet, istikametdir. Namaz kılmıyorsa müstakim değil, eksiği büyük ve namaz dinin direği olduğundan onu yapmadığı için vaziyet çok fena demektir. Uçuyorsa cehenneme doğru uçuyor demektir. Yani o öyle kendisini adam sanmasın, hem namaz kılmıyor, gevşek tutuyor, hem de uçuyor. O eksikliktir. Allah kendisine asli kulları sevmez. Onu bilsin. Body building sporu yapmanın dilimize göre yasak tarafı var mı? Hayır. Sporun yasak tarafı yoktur. Body building dediği yani böyle adele, madele böyle çeşitli gösterişli şey yapmak. Tabi bu da bir idman oluyor. Kuvvet kazandırıyor, meziyet kazandırıyor. Bedenin meziyetli kuvvetli olması bir talim demektir. Nispeten iyi bir şeydir. Yalnız bu sporları yaparken namehrem yerlerini açmamak esastır. Açarsa o zaman günah olur. Yani normal bir spor bile mesela güreşi Efendimiz tavsiye etmiş, incecik bir mayo ile şey yapar da eti budum eylemde olursa o spor o zaman günah olur. Yani şeye dikkat etmesi lazım. Bir mümin kul dünyada hastalık çekmiş, hastanelerde yatmış, vücudunun bazı azası, kemikleri ameliyat olarak yapma oradan veya protez takılmış. Ahirette o kişi çıkarılan kısımları yeniden diriltildiği zaman ne olur? Günahlar ve tefaret denilen nasıl tecelli eder? Şimdi tabi insanın kendi uzundan olmayan bir şeyi kullanması caiz midir? Caizdir. Peygamber Efendimiz'in zamanında takma diş kullanılmıştır. İşin yani vazifenin görünmesi için bazı şeyler yapılabilir. Ayağı olmayanın ayağına bir takma bacak takması bile tahta bacak takması bile az çok bir ilave edip ne yapsın? Yürümesin, dengesini sağlamak için bunu yapıyor. Bunlar olur. Ahirette onun kendi uzuvları kendisine gelir. Yani bu şeylerin bir mahsuru yoktur. Günahlara kefaret çeşitli şekillerde oluyor. Hadis-i Şerif bildiriyor bunu. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani bir insan bir kötülük yaptığı zaman günah kazanır, bir iyilik yaptığı zaman sevap kazanır. İnnel hasenati yüzhibnet seyyâat İyilikten kötülükleri götürür. Yani bir insan kötülükten iyiye döner de iyi hal şey yaparsa kötülükleri silinir. Namaz kefaret olur. Ramazan orucu kefaret olur. Hac kefaret olur. Efendim bunların hepsi vardır. Yani siliniyor demek. Allah ediyor demek. Kötüden iyi hale geldiği için siliniyor demek. Yani artılar eksileri götürüyor demek. Yani matematik diliyle. Sayın hocam sabah namazını hanımımı kaldıramıyorum. Doğum durumu var. Fazla zorlayamıyorum. Şer'an hükmü nedir? Tabi kaldırmaya çalışmak lazım. Kaldırmanın şartlarını hazırlayın. Erken yatın. Uykusunu almasını sağlayın. Kaldırın. İltifat edin. Yani kavgaya, dövünmeye vesaire falan götürmeden iltifatta işi yaptırmaya çalışın. Yani eşinizdir, hayat arkadaşınızdır. Günahlı olmasın. Kalkamadığı zaman günah oluyor. Hamile olması mazeret değildir, sabah namazına kalkmaması. Kalkacak, abdestini alacak, gene namazını kılacak. Hamile bile olsun. Efendim atası almaya Olduğu yerden teyemmüm abdesti alır. Efendim elini ayağını kıpırdatamıyor. Başıyla, gözüyle ima eder, kılar ama o namazı o hakkında kılacak. Allah'ın emri böyledir. Yapmak ve yaptırtmağına çalışmak lazım. Ah buyurunuz, ben ailemle Kur'an bulunduğu ve ayet asılı olduğu odada yatıyorum. Çok huzursuz oluyorum. Tabii bu bir büyüklerimizin hürmet göstermişler. Asılı duran ayetlere Kur'an-ı Kerim'e. Osman Gazi'nin hani el pençe divan durup da yatmadığı var. Bizim bir terbiye anlayışımızdan dolayı oluyor. Onun kolay var. Kur'an-ı Kerim'i öbür odaya koyabilirsin Levhayı kaldırsın. de Kabir hayatından korkuyorum. Bazı arkadaşlar ruhların ruhlar alemine gittiğimi söylüyorlar. Öyle olursa kabir azabı ve kabire verdiğimiz selam nasıl oluyor? Ruh orada olduğu için oluyor. Yani insanın ruhlar alemi dediği yerin neresi olduğunu sen bilmiyorsun. Yani orada o kabrinde azap görüyor. Ruhlar aleminde olduğu halde kabrinde azap görüyor. Efendim veya kabrinde olan bir kimseye selam verdiğin zaman selamını alıyor. Ruhlar alemi ile yani yıldızların ötesi değil. Bu alemde iç içe olabiliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim mihrabım ile evimin arası evimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. E, Peygamber Efendimiz'in mescidi nasıl cennet parçası oluyor? Demek ki ikili bir şey var. Perdenin arkasında başka şeyler var. Yani o alem dediğiniz şey illa öbür tarafta olmuyor. Alemi gayb ve alemi şehade iç içe ama perdeli arka tarafında. Yani şu anda biz bir alemdeyiz ama bu alemin arkasında bir alem var gene burada. Evlilik için istihareye yatılmıştı, sandal İstihare de sandalla denize açılıyor, abdest alıp Eyüp Sultan Camii'ne gidiliyor, sancısız doğum görülüyor, tevhiri güzeldir, hayırlı olsun. Sancısız doğum, denize açılmak, namaz ev Sultan'a gitmek güzel emareler. Mehmet Said Efendi Hazretleri'nin Tasavvuf asak eserinin birinci cildinde tasavvuf tasavvufun ve mürşidi kemale bağlanmanın farz olduğu beyan ediliyor. Kim zaman imanını bilmeden ölürse muhakkak ki o kimse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Şimdi şey bir insanın tasavvufi terbiye almasının ayetlerden ve hadislerden delili vardır. Kur'an-ı Kerim'den delili قَدْ اَثْلَحَا مَنْ ذَكَّهَا وَقَدْ خَابَ hadis-i şerifidir. Mesela nefsini islah etmeyen bir insan felah, islah eden bir insan felah bulur islah etmeyen pişman ve perişan olur, ziyane uğrar deniliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim nefis terbiyesinin, tasavvufun olması gerektiğini, olmadığı zaman insanın felah bulmadığını ve çok pişman ve perişan olacağını söylediğine göre bu Allah'ın istediği bir şey oluyor. Sonra daha başka pek çok ayet-i kelimelerden çıkan mana budur. O bakımdan sadece o hadisi şerif değildir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ve nice nice ayetlerin hepsinden çıkan yüzlerce delirdendir. Yani bu şey, neslini terbiye edecek, ahlakını tasfiye edecek kalbini nurlandıracak. Allah'ın sevdiği bir kul olacak. Sevdiği işleri yapacak. Efendim böylece kendisini kurtaracak. Kendisini kurtarması Allah'ın emridir. Allah ey insanlar ben sizi imtihan için dünyaya gönderdim demiyor mu? Benim emirlerimi tutun. Cenneti elde etmeye çalışın. Cehennemden korunun demiyor mu? İşte bunların hepsi onun gelinidir. Yurt dışında lisans üstü tahsil yapmak üzere Almanya'ya gideceğim. Hanımın peçeli tesef türlü Siyah. Oradaki mevcut iskan hakkındaki ön yargıları İslam hakkındaki ön yargıları yıkmak için ve sağlıklı tebliğ ortamına kavuşabilmek için hanımın tesettüründen taviz verip vermemek hususunda kararsızım. Taviz verilmez. İslam'ın emri neyse tesettür öyle olur. Ondan taviz verilmez. Allah'ın emrini çiğneyerek Allah'ın dinine hizmet olmaz. Vazifeni, efendim İslami vazifeni yapacaksın. Hizmetlerini o Sınırlarım içinde getireceksin. Benim aşırı sıkıntım var. Kimseyi aşamıyorum. Duanıza ihtiyacım var. Allah rızası için dua buyurmuş. Allah sıkıntıda olan bu kardeşimizi ve öbür kardeşlerimizi başka sıkıntılı kardeşlerimizin sıkıntılarını ferah çevirsin. Üzüntülerini sevince çevirsin. Dertlerini izale edersin. Maddi manevi dertlerine şifalar, devalar ihsan edersin. Helal bir teveccühüm var. Dualarını bekliyorum. Tezevüş mi demek istiyor acaba? Yani evlenecek anlaşılan efendim. Allah hayırlı eylesin. Hayırlı olur inşallah. Annem kalbinden çok rahatsız. Duanın ihtiyacımız var. Ben de çok aşırı üzülüyorum. Bana da dua edin. Allah Teala Hazretleri annesine şifa versin. Efendim. Bütün hastalarında şifa versin. Dertlerimize deva ihsan eylesin. Bir kişi nafile olmuş tutmak isterse fakat tutamazsa çok asir düşüyorsa, nasıl nafile oruç tutabilir? Bizi aydınlattır mısınız? Nafile oruç tutma takati yoksa tutmaz. Zaten farz orucu, orucu bile tutma takati olmadığı zaman oruç fidyesi ödüyor. Yani fukaraya parasını veriyor. Takati olmadığı zaman alellezine yutitinu yutikunehu fidyetin ta'amu miskin diye ayet-i bu müsaade verilmiş. Bir kişinin orucu oruç borcu olursa ve tutamazsa Para da veremezse ne yapması gerekir? Bizi aydınlatır mısınız? Tabi oruç tutmayan bir insanın zamanında kaza etmesi lazım. E kaza da edemiyor. Kaza edemeyince fidyeyi savun. Oruç fidyesi vermesi lazım. Parası da yok. O zaman ne kalıyor? İlerideki bir tarihte buna imkan bulduğu zaman yapmak üzere şimdilik affet Rabbi imkanım yok diye dua etmek kalıyor. Dersimi yaparken içimden sanki irademin yok olması gerektiği gibi bir his duymakta ve bu anlamda dersimi yapamadığım için rahatsız olmaktayım. İrademi kaybedecek kadar da teslimiyeti, kapılması ilk olarak Eyüp İlksal'daki zikirden sonra hissetmeye başladım. Sanki bende eksik olan bir şey var. Onun için bu zikri dolu dolu yapamıyordum. Zikir esnasında kendimi yokladığımda bilincim yerinde olmasından mütesir oluyorum. Asıl olması gereken nedir? Bu durum bunun izahını yapar mısınız? Şimdi bir insanın zikri yaparken kendisini zikre vermesi ve zikrettiği zatı ı ecelli düşünmesi lazım. Ondan başka şeyleri düşünmek zihni oyalayıcı şeylerdir. Yani Allah'ı zikrediyor, Allah'ı düşünmesi lazım. Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmesi lazım. Kendisini kontrola dönüp asıl zikirle ilgisini kesmemesi lazım. Önemli olan o. Dünyada cemaatimizi sizinle beraber üç katlı güzel bir binada ders yaparken görüyorum. beraber, efendim, güzel bir binada görmüş, efendim, bazı şeyler, başka şeyler görmüş. Evet, Allahu Teala Hazretleri her türlü fitnelerden, tehlikelerden, bizleri, sizleri, cemaatimizi, Müslümanları hırs eylesin, emin eylesin, yolunda daim, zikrinde kaymeyesin Allah'a tevekkül etti mi, insanın hiç kimse ona zarar veremez, kılına dokunamaz. Allah'a tam dayanıp, Allah yolunda olmaya gayret edin. Rüyada, Amener Resulü'yü okumak nedir? Bir Fatiha'dan sonra Elif-Lam'ı okumak. Amener Resulü'nün mealine ve Elif-Lam-Mim ile başlayan Bakara Suresinin başındaki tesire, mealine bakın orada göreceksiniz. 70 yaşında ki uzak bir akrabası insana namahrem olur mu? Ve içkili iken ölen bir şahıs ebediyen yani cehennemde mi kalır? Şimdi namahrem bir insan namahremidir. İnsanın mahremi değilse, namahremidir. Bu yaşla ilgili değildir. Yaşlı da olsa Efendim namahremdir. İçkiliyken ölen bir insan günah üzere ölmüş demektir. Ama içki imanı, günah imanı yok eden bir şey değil. Suç, bir suç olmuş oluyor ama insan nefsine mağlup olduğu için şeytana mağlup olduğu için yapabiliyor ama gene mümin olabiliyor. Allah'a inanmış bir kimse olabiliyor. Onun için suçu kadar ceza çeker ama mümin olduğu için gene mümin muamelesi görür. Kur'an okurken ve dua yaparken kendimi bir kalınca misali belki de daha küçüldüğümü sonra büyüdüğümü ama o denli büyürmüş bir tek bir parmağım dahi bulunduğum odadan dışarı taşıdığını hissediyorum. Bazen de duada avucumun içinde müthiş bir ağırlık çöktüğünü ve taşıyamayacak durumda olduğumu hissediyorum. Bu hal beni korkutuyor. Acaba izahı nedir? Şimdi şeyde zikrin merhaleleri içinde efendim e, fena fillah hali vardır, makamı vardır. Efendim o gibi durumdayken insan kendisini bir zerre gibi, bir zerreyi naçiz gibi bir yok gibi hisseder efendim. O bir e, duygudur. efendim. Ondan sonra kendisini bütün kainatı kaplamış gibi böyle şey hisseder. O da ayrı bir duygudur. Bunlar zikrin insana verdiği efendim feyizlerden ibaret şeylerdir. Onları aldırmayıp zikre müdavim olun. Kur'an okurken bu şey yaptık. Bir de sağ olsun güzel şiirler yazmış. Şükür duası efendim diye onu saklayalım inşallah. Şimdi yücek şey yok. Gene geldi, bahar açtı çiçekler, bal yapar arılar uçar, kelebekler gülün gibi akar, güzel nehirler. Ne güzel vatan ki bu her yanı şehitler diye filan duygularını dile getirmiş. Talebeniz falanca Adabazarı İlahiyat Fakültesinde imtihana girecek. Dualar. Peki Allah internetten muvaffak edesin çünkü kardeşlerimizi. İbn Teymiyen'in kitaplarını okumanızı tavsiye eder misiniz? Onun hakkında bilgi verirseniz memnun oluruz. İbn Teymiyen'in özel ve aşırı fikirleri olduğunu biliyorsunuz. Efendim bazı bizim ehli sünnet ulemamızın efendim şeylerin kanaatlerine oynayan görüşleri vardır. Onun için ezher sünnet ulemamızın kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Bunları iyice öğrenin ki hakkı bilin. Hakkı bildikten sonra insan ayrı olan şeylerin ne olduğunu o zaman anlar. Osmanlı medreselerinde son zamana kadar kendi ehl-i akilesi ve fıkıh öğretilirmiş. En son sene hilafı yap, mezhepler arasındaki farklar öğretilirmiş. Bu güzel bir usul. Yani ilk önce doğruyu öğrenecek insan, doğruyu teslim bildikten sonra başka farklılıkları kolay değerlendirebilir. Bir kardeş diyor ki birikmiş kira borcun var çok müşkil durumdayım. Ev sahibi ya bu parayı ver ya da boşalt evi diyor. Şaşırdım kaldım. Cemaate söylemenizi rica ediyorum hocam. Bu iyiliği yaparsanız Allah sizden razı olsun. Ben iyiliği yaptım. Allah benden razı olsun. Size buna para verin biraz şeyini ödesin. Sizden de razı olsun. <gülüyor> Tamamen maddi nedenlerden dolayı evlenemiyorum. 29 yaşındayım. Kazancım sadece kiraya ve evin geçimine yetiyor. Düğün ve eve gereken eşya takımlarına alacak parayı biriktiremiyorum. Şimdiki anne babalar da kendilerince hakkı sebepler öne sürerek kızlarını ben ve benim durumda olan kimselere vermiyorlar. Maddi değerler manevi değerlerin önüne geçmiş. Artık içki içmemek, kumar oynamamak ya da zina yapmamış olmak hiç önemli değil gibi. Bunun yerine kaç tane anahtarınız olduğu soruluyor lütfen bu konuda topluma daha fazla vaazda bulunursanız iyi olur diye. Bir de şu özel konu, ben zaman zaman özellikle çok sıkılıp yalnız kaldığımda düşünürken konuşmaya başladığımı fark ediyorum. Yüksek sesle düşünüyorum yani. Hatta bir psikoloğa gitmeyi bile düşündüm. Sonra çekinip vazgeçtim. Öğütlerinizle yol gösterirseniz memnun olurum diyor bir kardeşimiz. Evet. Şimdi tabii bir insanın evlenmesini peygamber efendimiz tavsiye ediyor. Diyor ki, ey gençler, yama ma işare şebab, ey gençler, gençler topluluğu, sizden evlenmeye güç yetiren evlensin diyor. Güç yetirmek yani maddi imkanı olmak demek. Güç yetiren evlensin diyor. Eğer güç yetiremiyorsanız o zaman oruç tutun çünkü bu sizi günaha sapmaktan yanlış işler yapmaktan alıkoyar diyor. Demek ki güç yetirememez durumunda yapılacak başka bir şey yok. Şu var yani böyle salih gençlere zengin salih Müslümanlar yardımcı olursa bir yuva kurdurmuş olurlar. Ama bir insanın da tabii netice itibariyle taşımasıyla suyla değirmen dönmediği için kendi ailesinin yuvasını geçindirmek için bir para kazanmaya gayret etmesi lazım. Ya eri küçültecek ya bir yerden bir ev gece kondu alacak Biraz uzak Yüsem'de bir gidecek Ya işini değiştirecek Biraz gayret sahip edecek Tabi biz peygamber efendimizin hadisi şerifine her zaman söylüyoruz Yani bir kimse güzelliği için evlenmek istenilebilir Bir kız veya erkekle Parası için, soyu için efendim, Mevki makamı için Ama dindarlığı için olan önemlidir diye Bunu her zaman söylüyoruz Dindarlık önemli Yani dindar olmak büyük bir sermayedir Allah hayırlı kimselerle karşılaştırsın anlayışlı kimselerle. Bazen kızın parası olur. Böyle bir maddi eksikliği olan kimse. Onunla evlendiği zaman iki şey bir araya gelince yuvada kurulabilir. Allah böyle bir insan nasip eylesin. İsminin değiştirilmesini istiyormuş bir kardeşimiz. Efendim müsteba olsun. Peygamber Efendimizin isimlerinden biri. Kritik günler geçirdiğimiz şu anlarda büyük bir gazeteye birisi bir dayanat vermiş ifşa ifşahta bulunmuş efendim. Ben yani o şahsı tanıyor musunuz diyor. Bu ifşa ifşahta bundan kimseyi tanımıyorum efendim. Yaptığı doğru mu? Gayetler haber vermek böyle şöyle olacak böyle olacak filan. Bunlar tek e, makbul şeyler değil. Yani Allah bilir diyecek, edebini takınacak. Tabi bazen insana Allah rüyada filan bir şeyler gösterebilir ama o da bayağı insanın güçlü, kuvvetli, bayağı maneviyatı şey, ileri bir derecede e, olmasını gerektiriyor. Herkes buna kalkışırsa tabi ortalık karmakarış olur. çeşitli sıkıntılar çıkar. Bir kardeşimiz maddi imkanım yok, yardıma ihtiyacım vardır, yardım istiyor müminler birbirlerini kollasınlar, yardımcı olsunlar. Bakın, görün, tanıyın, yardımcı olmaya çalışın. <Gülüyor> Namazımı kılmış bir kişi benim de harç namaz sevabı alır bilmem için benim cemaat yapabilir mi? Hayır. Cemaat yapabilmesi için bir insanın yine aynı cinsten namazı kılacak bir başka kimseyle cemaati teşkil etmesi lazım. Böyle bir cemaati teşkil etmiş bir kimse bu cemaate bir nafile niyetine bir başkası uyabilir ama birisi farz, birisi başka niyetle olunca cemaat teşekkül etmez. Yani ilk aynı namazı kılıyor olmalı lazım. Yiyecekler meselesinde size sual soracaktım. Evde yemek yiyeceğim. Margarinle yapılıyor yemekler. Çalışıyorum. Öğlen yemek yiyeceğim. Margarinle yapılıyor. Misafirliğe gidiyorum. Margarinle yapılıyor. Yani yiyeceklerin neden ve nasıl yapıldığı belli değil. Bu da beni huzursuz ediyor. Bu konuda ne yapmamı tavsiye buyursun. Bir kere şunu şey yapayım, söyleyeyim, margarinlerin hepsi haram değildir. Margarin belki hatta zararlı bir yağdır ama yağların zaten çoğu belli bir yaştan sonra tavsiye edilmiyor ama margarin bitkiden yapılmışsa ay çiçekten, çiçeğinden, pamuk çekirdeğinden veyahut başka bir şeyden yapılmışsa bu belki sıhhi bakımdan iyi bir malzeme değildir ama haram değildir. Domuz yağından yapılmışsa o zaman haramdır. Nebati margarinler ile yapılmış yemekler yenilebilir. Tavsiye etmiyoruz sıhhate uygun olmadığı için efendim, ama yenilebilir. Nikit yağlar daha sıhhate uygun deniliyor. Akıcı, öyle berrak. Katı değil de, margarin tarzında değil de. Ama haram değildir. Ve bir insan her yerde her şeyin dibini, kökünü, aslarını uzun boylu araştırmak zorunda değildir. Yani Birisinin evine gittin, pasta yiyorsun bunun margarini nedir bilmem nedir adama ahiret sualleri sorup da ondan sonra pastasını yemek diye bir şey yoktur yani genellikle yenilebilir çünkü genel olarak bunlar mahsur yok lokantadaki şey yenilebilir ama Avrupa'ya gittim falancı yere gittin o zaman tabi et domuz eti mi değil mi filan diye sorarsın. Mahsuru yoktur yani üzülmesin. Ben senaryo bir senaryoya binaen Temmuz ayında bir savaş çıkabilir denilmişti. Şu anda bu senaryonun ciddiyeti nedir? Evet, geçen sene Hürriyet gazetesi yazmıştı biliyorsunuz. Efendim, Balkanlarda bir savaş çıkabilir. Ağustos ayında Temmuz değil, Ağustos ayında Balkanlarda bir savaş çıkabilir. Avrupa'da bu savaşın içine girer gibi laflar vardı. Tabii biz bunu gazetelerde hep okuduk. Siz de okudunuz, biz de okuduk. Bu nedir? Bu adamların palavrası mıdır? Niyeti midir? Planı, projesi midir falan diye araştırdık, inceledik. Tabi adamların bir takım niyetleri var. Onlar da bize tabii gelip niyetlerini açıkça söylemezler ama bir takım davranışlarından anlıyoruz ki bazen de gazetelerde yazıyorlar ki Avrupa'da Müslüman devlet istemiyorlarmış onun için boşlukları kesiyorlar. Yaşıyor adamlar. Sen hani medeniydin, hani kimsenin hürriyetine tecavüz etmiyordun, inancına karışmıyordun, demek ki yalancıymışsın. Yani bu yalancılar, bu alçaklar aralarında Müslümanları görmek istemiyorlar. Almanya'da gazlaklar saldırıyor. Efendim Avusturya, şeyde e, Yugoslavya'da Sırflar saldırıyor, Kafkasya'da Ermeniler saldırıyor, Tacikistan'da Ruslar saldırıyor filan. Her yerde yani yavurdan dostun olmadığını niyetlerinin kötü olduğunu görüyoruz. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresini eskiden beri Kur'an-ı Kerim bize ortaya koymuş, söylemiş. Ve eiddu lehum ve min kuvve. Gücünüzün yettiği kadar kafirlere karşı kuvvet hazırlayın. Türhibu ne bihi aduvallahi ve aduvvetim. Yani Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutacak, silahlı hazırlık yapın. Yani adam sizden korkacak. Silahlanmanızdan, gücünüzden, kuvvetinden korkacak. Başka çaresi yoktur bunun. Adamlar İstanbul'u almak isterler, Anadolu'yu almak isterler, Balkanlardan atmak isterler, Kafkasya'dan kovmak isterler, Zab bölgesini ele geçirmek isterler, Van bölgesine oturmak isterler, Irak petrollerini sömürüyorlar zaten, tamamen almak isterler, Suudi Arabistan'ı almak isterler. Onlar istiyor, almak da sen de vermeyeceksin. Sen de var gücünle, değerli toplu her türlü tedbir alarak fırsat vermeyeceksin. Sen de Balkanlardaki kardeşlerimizi kurtarmaya çalışacaksın, efendim, Yugoslavya'daki kardeşlerimizi kurtarmaya, oraları tekrar İslam diyarı yapmaya çalışacaksın, İspanyayı Endülis'i tekrar Müslüman diyarı yapmaya çalışacaksın. Viyana'ya tekrar İslam'ı götürmeye çalışacaksın. Afrika'ya, Amerika'ya, dünyanın her yerine İslam'ı yayma. Sen de Allah'ın emrini anlatmaya çalışacaksın. Sahabi gibi gayret göstereceksin ve hazırlıklı olacaksın. Silahlı olacaksın. Devletçe silahlı olacaksın, milletçe silahlı olacaksın. Atom gerekiyorsa atam yapacaksın. Füze gerekiyorsa füze yapacaksın. Bunun için masraf gerekiyorsa masraf yapacaksın. Tasarruf gerekiyor gere gerekiyorsa tasarruf yapacaksın. Kahramanlık gerekiyorsa kahramanlık edeceksiniz. Kahramanlık istiyor ya hanımefendi. Hocam bizlere filanca filanca yoksa falanca filanca mi elimsiyorsunuz diye soruyorlar. Allah rızasını kazanmak için hangi tarafta olmamız gerekiyor açıklar mısınız? Onların hepsini birlik ve beraberliğe davet edin. Birlik beraberlik olmazsanız sizin şeyinize tabi olmayız diye gayret edin, birleştirme teganni nedir? ne zaman olur? ezanda teganni olur mu? ezanlar teganni midir genelde? açıklar mısınız? teganni Kur'an-ı Kerim okunmasını Kur'an-ı Kerim okunması ciddiyetinden çıkartıp şarkıya benzetmek hani şarkılar var ya şarkıya benzetmektir havasını Kur'an-ı Kerim'in bir ciddiyeti vardır, bir okuma tarzı vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Kur'an-ı Kerim'i Arap lehni üzere okuyunuz. Ee, ve Kur'an-ı Kerim'i tertil ile okuyunuz ve Kur'an-ı Kerim'i efendim okumanızı şeyle süsleyiniz. Makamla okuyarak yani e, güzel bir sesle okuyarak Zeynul zennul Kur'ana bi asvatikum." diye hadis-i şerif var. Demek ki makamla okunacak, musikiyle okunacak. Ama bu musiki dair i ciddi, hafif meşrep bir şarkı havasına dönüşmeyecek. Tepanni budur. Ciddiyetle olmakla beraber musiki zevkini de gösterecek. Demek ki insanda huşu, güzel duygular, ciddi hisler uyandırıyorsa normaldir. Şıkı şıkır oynama arzusu uyandırıyorsa eğridir. Yani Hani bazen bir şarkı vesaire bilen radyodan duydum, çocuğa bile bakıyorsun yerinde yapmaya başlıyor böyle. Neden? Oynak bir hava olduğundan. E şimdi Kur'an okurken böyle bir şıkır şıkır oynama havası geliyorsa demek ki o iyi değil. Ama ciddiyetle evzü besmeleği çekerek, sarsılmadan, sallanmadan güzel okuyor da, karşısındakine haşyet duygusu veriyorsa, huşu duygusu veriyorsa, güzel. Ezan da böyle. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Ölçüsü bu. Yani tesiri ne olacak? Ve şarkıdan farklılığı belli olacak. Şarkı değil. Ezan da şarkı değil. Kur'an-ı Kerim'de şarkı değil. Onun bir ciddiyeti var. O ciddiyetle okunması normaldir. Çeşitli makamlarda okunması normaldir. Efendim sabahın yanık yanık filanca makamda, öğleyin filanca makamda olabilir. Ama şarkıya benzetmek yani oyun havasına benzetmek doğru değil. Yabancı dil öğrenmek istiyorum ama hafızam çok zayıf. Çoğu çabuk şeyi çabuk unutuyorum. Hem yabancı dil öğrenmek için hem de hafızamın kuvvetlenmesi için ne tavsiye edersiniz? Günahlar hafızayı zayıfl zayıflatır. Günahlardan kesilmek önemlidir. Gözle etrafa bakmak hafızayı zayıflatır. Gözüne sahip olmak önemlidir. Helal lokma yemek önemlidir. Ama bazen bazı kimselerin hafızalarının zayıflığı yörüngüştedir dikkat ederler, azmederlerse hafızalarının zayıf olmadığı, ezberlemeye başladıklarını görürler. İlk baştaki zorluktan üşkesinler. Mesela benim tanıdığım kimseler var. Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başlamış, ezberleyemiyor ilk sayfaları. Yerden yere atıyormuş kendisini. Annesi yalvarıyormuş. Evladım hadi hafızda çalış. O da efendim ezberleyemiyorum anne diyormuş, üzülüyormuş filan hadi evladım çalış, hadi evladım üzülme hadi çarşıya ben giderim, suya ben giderim filan sonunda hafız olmuş. Diyor ki birkaç şeyden sonra açılıyor insan diyor. Demek ki hafızanın almaması tam sarılmamaktan oluyor. Tam sarıldığı zaman o zaman şey yapmaya başlar. Yani ezberlemeye başlar. Bir de o tarafı var. Binahlardan kesileceksiniz, helal lokma yiyeceksiniz ama bir de ilk baştaki ezberlemiyorum sanma duygusuna kapılıp moralini bozmayacaksınız, çalışmaya devam edeceksiniz. Birisi bir fıkıh sorusu soruyor. Efendim, ee, diyor ki bir insan bir lafile orduya niyetlerse... Efendim, fakat niyetlendiği gün o orucu herhangi bir sebepten dolayı tutamasa veya bozsa, tutamazsa hiçbir şey gerekmez. Yani, niyetlendi ama tutamadı. Yani, niyet, niyetlenmek e, müddetki sona ermeden tutamamak bir şey yapmaz. Bozmak, yani oruca başladıysa bozdu demek lazım. Niyetlendi, mesela ben akşamdan yarın oruç tutayım dedim de sabahleyin ya tutamayacağım dedim bu başka ama sahura kalktı niyetlendi ondan sonra öğleyin bozdu bozmak başka niyetini devam ettirmemek başka başlanmış olan orucu bozdu diyelim sorusunu düzeltelim şimdi bunu bir başka gün ödemesi lazım çünkü başlanmış şey üzerine ödemesi efendim vacip oluyor gerekli oluyor bitirilecekti bitirmedi Şimdi o ikinci günde de böyle bir problem olsa, bir gün mü oruç tutacak, iki gün mü oruç tutacak diyor. Bir gün oruç tutacak çünkü bu tuttuğu orucu efendim ötekisine ödemek için tutmuştu. Yapamadı. Yapamadığı için yine yapması efendim yaptığı zaman ee, ötekisine ödemiş olacaktı. Ödeyemedi. Yine tutarsa ötekisini ödeyecek. Yani bu oruç müstakil bir oruç değil. Ötekisini ödeme teşebbüsüydü. Teşebbüsü vuku bulmadığı için bir daha teşebbüs ödeyecek, ödeyecek. Tabi bu mesela insan namazda sehir secdesi gerektirecek bir şey yapsa yapamadığı zaman efendim sehir secdesi gerektirecek bir hata işlediği zaman sehir secdesi yapıyor. Sehir secdesinin içinde bir hata yaptığı zaman ikinci bir şey olmuyor artık onda ikinci bir daha secde olmuyor çünkü bu e, ötekisinin telafisiydi başka bir şey olmuyor bir kardeşimiz ders yapamamak korkusundan ders almak istemiyor bu doğru değildir ders almak, zikir yapmak, tarikata girmek gerekli olduğuna göre korkarak konu yapmamak doğru değildir korkup ibadet yapmamak doğru olan bir şey yapmamak doğru değildir yapamıyorum diye korkmak da doğru değildir efendim alacak ve yapmaya çalışacak. Orada değildir. Safetit Tefasir ismi bir Kur'an tefsiri var. Okuyup faydalanması uygunludur. Güzel bir tefsir Sabuni'nin efendim iyi bir özet, iyi bir zatı gösterir. Okunabilir. Araf denilen bir yerin var olduğunu duydum Cennet ve Cennem'den ait. Evet Araf suresi de var Kur'an-ı Kerim'de وَعَلَلْ اَعْرَهِ رِجَادٌ يَعْرِفُونَكْ بِلَّمْ simahum <بِسِيمَاهُم> diye ayet-i kerimede geçiyor. Araf işte o surede detayını şey yapar. Yani o kimselerin ne olduğunu oradaki tefsirden okusun. Hocam sizinle görüşmek istiyorum. Belki çözüm bulabiliriz. Lütfen bana randevu verin diyor. Şimdi ben tabi buradaki kağıtları bitirmeye çalışıyorum. Sırtlım sırılsırlam efendim belki oraya bir musluk takılsa dım dım damlayabilir bir de hemen buradan gider gitmez dostları banyoya gideceğim efendim ondan sonra belki akşamdan sonra vakit olabilir akrabandan birinin yakında bütün yeme sınavları var çok üzülüyor bir türlü çalışamıyor daha buyurmuşsunuz Allah gayret kuvvet versin işini sıkacak ne yapalım zor talebeli müşkilatı var imtihan İmtihanın şiddetinden dalgalandı Akdeniz. Zor şiddetli şey. Hesapsız cennete girmenin yolu nedir? Hangi ameller buna vesile olur? Yani her birisi ayrı uzun vaaz verme konusu olan şeyler. Allah bazı kullarını seviyor, mertebesi yüksek olduğu için bir gayri hesap cennetine giriyor. Dikkat edilirse, demin bir hadis-i şerifte geçti, bela ehline de defter divan açılmadan o da bir gayri hesap giriyor. Yani, dünyada bir bela, musibet, hastalık vermiş de, o da sabretmiş de şey oluyorsa, o da sabrının mükafatı olarak bir gayri hesap girebiliyor. Tabi, şehitler bir gayri hesap girecek. Onu biliyoruz. efendim İşte böyle kimseler. Demek ki iyi kul olmaya çalışmak lazım. Eşim yakın bir zamanda ameliyat geçirdi. Dua istiyoruz diyor. Allah afiyet, kes bir afiyet eylemesin, nasip etsin. Amansız hastalıklara düşürmesin. efendim Sıhhat ve afiyet üzere yaşamayı nasip eylesin. Yani isterseniz bir yerde keselim, benim takatim kalmadı. Kağıtların daha yarısı Prova bakmayın yani elimde imkan olsa hepsini şey yapacağım ama benim takatim kalmaz. Şimdi de herhalde dinlenmeye takatiniz azalmıştır. Bizi mazur veriyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah.